Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Hz. Nuh Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hz. Adem'den sonra ikinci büyük peygamber ve e, peygamberler silsilesi içerisinde çok önemli bir yer işgal ediyor onun adına indirilmiş bir sure var biliyorsunuz, Nuh suresi. Kur'an-ı Kerim'de de nerede peygamberler kıssası anlatılıyorsa orada mutlaka Hazreti Nuh'dan kısa veya uzun bahsedilmiş. Bu da şunu gösteriyor, Hazreti Nuh'un yaşadıkları ve ona gönderilenler ve onun o kavmiyle mücadelesinin evrensel bir içerikte olduğunu yani üzerinden Binlerce yıl, binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlık çok uzun bir mesafe kat etmiş olmasına rağmen ee, orada yaşananların değişmediğini ve bu kitap kıyamete kadar geçerli olduğuna göre Kur'an-ı Kerim yine kıyamete kadar gelecek insanlar için Hazreti Nuh'un hayatında, yaşadıklarında, ahlakında, insanlarla mücadelesinde e, çok kıymetli örnekler bulunduğunu gösteriyor. E i̇şte biliyorsunuz tarihe e, tufanla geçmiş Hazreti Nuh. Nuh. Tufanın adını bile Nuh Tufanı olarak biliyoruz. E, o tufan meselesini konuşuruz kısaca da olsa çünkü önceki kayıtta biraz bahsetmiştik e, çe çeşitli kaynaklarda e, ismi çok farklı şekillerde geçiyor ama hepsi de böyle, aynı kökten geldiği belli Hz. Nuh'un isminin. Ee, Sümer ve Babil versiyonlarındaki Nuh tufanında bahsedilen kişiyle o tufanın kahramanıyla aynı kişi olduğu da söyleniyor. Yani e, din dışı kaynaklarda da Hazreti Nuh'tan, tarihi kaynaklarda Hazreti Nuh'tan ve yaşanan tufandan bahsediliyor. Bunun e, üzerine bazıları işte bazı dinler tarihçiler veya dinler tarihçileri daha seküler bakanlar e, Kutsal metinlerde anlatılan Nuh Tufanı'nın aslında işte tarihten efsaneleşmiş yani insanların tecrübe ettiği daha sonra efsaneleşmiş bir tecrübenin bu kitaplara yansıması olduğunu söylüyorlar ama çok ilginç arkadaşlar tabii bu konu benim uzmanlık alanıma girmiyor o yüzden çok iddialı konuşamam fakat okuduklarımı size aktarıyorum yani dünyanın çok uzak bölgelerindeki toplulukların destanlarında veya halk hikayelerinde de bir tufandan veya tufan benzeri bir felaketten bahsedildiğini görüyoruz Allahu alem tabii biz inananlar bunun Kur'an'da bahsedilen Hazreti Nuh olduğuna inanıyoruz bu tufan ee, külli miydi yani bütün yeryüzünü mü sular kapladı yoksa belli bir bölgeye mahsus coğrafi bir e, tufan mıydı bu konuda tartışmalar var ee, yani tabi biz burada kanaat belirtmemiz bile e, su üstüne yazı yazmak oluyor yani tamamen karanlığa taş atmak oluyor tamamen farazi konuşmuş oluyoruz ama acizane kanaatim kendi okumalarımdan işte e, bir takım belgeseller var tufandan bahseden onlardan anladığım kadarıyla ben tufanın mahalli olduğu kanısındayım yani Hz. Nuh'un yaşadığı Orta Doğu bölgesinde bu tufanın yaşandığını fakat e, oradan sonra çoğalan insanların yeryüzünün çeşitli bölgelerine göç ettikten sonra bile nesilden nesile bu hikayenin anlatıldığını, dolayısıyla işte Kızıl Kızılderililerin hikayelerinden ta uzak doğudaki hikayelere kadar e, tufan öğelerine e, rastlandığını, bunun da e, tufanın evrensel olmak zorunda olmadığını yani bunu o şekilde yorumluyorum. Cümleyi artık siz düzeltin uzun ve dağınık bir cümle oldu. E, olaya böyle bakıyorum yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, tufanın bütün insanlığın ortak hafızasında yer eden çok olağanüstü bir hadise olduğu kanaatindeyim. Yine izlediğim bir belgeselde Karadeniz'de çok çok dipte rastlanan bazı balık fosillerinin aslında o denizin doğasına uygun olmayan o normal olarak orada yaşaması mümkün olmayan balıklar olduğunu bundan da işte Akdeniz'in Karadeniz'e boşalması yani tufanın bütün o bölgenin sular altında kalıp Akdeniz'in Karadeniz'e boşalması şeklinde olabileceğine dair teoriler var. Anadolu coğrafyasındaki endemik bitkilerin zenginliğine bakıldığında da bunun muhtemel olduğu, yani bir deniz sularıyla kaplanma dönemi Anadolu'nun yaşandığı anlaşılıyor. Ama bunlar hep yani özellikle benim açımdan farazi tahminler. Yalnız ne biliyoruz biz? İşte çok uzun yıllar, yüz yıllar boyunca, 950 yıl Ankebut suresinde geçtiğine göre Hazreti Nuh kavmini, Allah'a ibadet etmeye ve putları reddetmeye davet etmiş. Bu uzun sürenin sonunda işte bir bedduası var. Beddua kelimesini bir peygambere yakıştıramıyoruz bazen biz ama peygamberimizin de bazı bedduaları, hususi bedduaları olduğunu biliyoruz. Yani o hani belli bir sınır aşıldıktan sonra peygamberlerin işte bu dualarına nasıl diyeyim duaları neticesinde bir felaketin yaşandığını o kime beddua edilmişse onların başına büyük bir felaket geldiğini biliyoruz. Onları Kur'an-ı Kerim'de zaten Nuh Aleyhisselam'la ilgili bütün ayetlerin üzül sırasında, sırasıyla şöyle bir bakacağız. O zaman da değiniriz ama şimdi deyin, yani topluca bir ön bilgi olmuş olsun şunu anlıyoruz arkadaşlar. Hazreti Nuh diyor ki ya Rabbi yüzünde gezip dolaşan tek bir kafir bile bırakma. Diyor, Nuh suresinde hakikaten de tufanla birlikte tabi o günkü dünyayı düşünün yani o gün insanların nüfusu ne kadardı Adem'in üzerinden kaç yüzyıl geçmişti yani daha yeni insanlık çoğalıyor e, ve o günkü dünyadaki bütün kafirler bilinen dünyadaki bu tufanla birlikte yok oldular. Hz. Nuh'un gemisine binmeyi reddedenler veya binmeye hak kazanamayanlar. Yok oldular. Sadece iman edenler kaldı ama hemen arkasından yani Nuh'tan sonraki peygamberlerin mücadelelerine baktığımızda yine küfrün, şirkin yeryüzünde çoğaldığını görüyoruz. Yani böyle bir hani küfür ve şirk yeryüzünden silinecek ve bir daha da... Hani öyle bir şeye rastlamayacağız. Artık hep sonsuza kadar böyle barışla yaşa barış içinde yaşayan bir muvahitler topluluğu olacak. Böyle bir şeyin e, ütopya olduğunu yani gerçekleşmeyeceğini anlıyoruz bu kıssadan. E, her zaman şirk de olacak, küfür de olacak, inkar da olacak, isyan da olacak, günahlar da olacak e, yeryüzünde. Ve biz bunlarla imtihan olacağız. Onu da e, bir kenara not etmiş olalım. Efendim bu Nuh Aleyhisselam'ın isimleriyle ilgili rivayetleri geçiyorum. Bir de şu vardır arkadaşlar peygamberler tarihinde her peygamber bir meslekle öne çıkar. Her peygamberin bir mesleği vardır ve o meslek çerçevesinde insanlığa bize küçük gibi gelen ama insanlığın gelişiminde çok büyük önem arz eden Böyle sıçramalar yaptırırlar o meslek sayesinde. İşte mesela Davut Aleyhisselam'ın demiri eritmesi ve ona şekil vermesi insanlık tarihinde çok çok büyük bir adımdır. Biz bugün hani bütün madenlerin eritilmesini onlardan çeşitli formlarda yeni eşyalar üretilmesini çok artık kanıksadık. Hani bunun da ötesine kuantumları birlikte geçmeye çalışıyoruz. Ama o günkü dünyayı düşünün yani demire şekil verildikten sonra mesela zırh yapılması. Kalkanlık, bütün silahların yapısı değişiyor bütün kullanılan aletler değişiyor çok büyük bir adım insanlık için işte Hazreti Nuh'un da Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına göre ama Hazreti Nuh'un da tarımla ilgili aletleri geliştirdiği söyleniyor Saban, Orak, Balta gibi aletleri insanlara kazandırıyor ve arkadaşlar çok önemli burası bu tövbe konusunu biz Biraz arkamıza atabiliyoruz günlük hayatta. Hani günlük rutinlerinizin içinde tevbe, istiğfar ne kadar var bilmiyorum. Ee, ama bu vesileyle tekrar size hani e, ben kendimi de e, rutinlerimizin içinde yani günlük dilimize alıştırdığımız e, virklerimizin, zikirlerimizin içinde mutlaka tevbe istiğfarın yer alması gerektiğine dair bir işaret var. E, i̇nsanları tevbe etmeye davet ediyor Hazreti Nu arkadaşlar. Tevbe ile istiğfar arasında e, çok derin çalışmadım ama bir fark olduğu kanaatindeyim. E, i̇stiğfar. Hatalarımızın örtülmesini istemek demek. Affını ve örtülmesini istemek demek. Yani hatalarımızın bilincindeyiz. Bunların akıbetinden dolayı bir endişemiz var. Allah'a yalvarıyoruz. Hataları ancak o affedebilir. İşte bizi affetsin, hatalarımızı affetsin. Hatta istiğfar gufran kökünden geldiği için yani örtsün. O hataları örtsün. Sadece affetmekle kalmayıp, hani ilan etmesin, kimse bilmesin o hatalarımızı, hani Rabbimizde, bizim aramızda kalsın. İstifar bu demek. Tevbe ise arkadaşlar daha etkin bir şey. Yani Aralarında bir hiyerarşi gözetmiyorum bakın sakın öyle anlaşılmasın zaten bizim geleneğimiz tevbe istiğfar diye onu birleştirmiştir dikkat ederseniz yani her tevbede bir istiğfar vardır ama her istiğfarda bir tevbe var mıdır bilemiyorum bakacağız. Tevbe ise dönüş demek arkadaşlar yani çok aktif bir eylem. Tevbe çok çok kuvvetli bir eylem yani. O hatanıza dönmeyecek şekilde hayatınızda bir U dönüşü yapıyorsunuz. veya da işte 90 derece neyse dönüyorsunuz. İstikametini değiştiriyorsunuz hatanızın bir konuda mesela bu işte çocuklarınızla ilişkiniz olabilir yani çok sıradan şeyler bile olabilir işte yanlış beslenmek olabilir ee, yani bu, bu defteri kapatıyorsunuz ve bir daha dövmeyin tevbe nasuh nasuh da samimi demek içten demek ee, samimi tevbe bu artık bir daha o hata sizin hayatınızdan çıkıyor. İşte insanları tevbe etmeye davet ediyor Hazreti o. Yani bırakın bu hayatı diyor. Bu yaptıklarınızı bırakın. Buradan dönün yanlış yoldasınız diyor. Yani bunu çok çeşitli şekillerde zihninizde canlandırabilirsiniz. İnsanları tevbeye davet etmek nasıl bir çığlıktır, nasıl bir feryattır. Yani bunu fiziksel feryat anlamında söylemiyorum. Yani şöyle düşünün sevdiğiniz biri var veya birileri var bunlar yanlış bir yola girdiler faraza mesela işte yakınlarınız işte ne bileyim mafyayla çetelerle iş yapmaya başladılar veya kötü bir alışkanlığa kapılmaya başladılar hani onu oradan döndürmek için nasıl böyle sarılırsınız nasıl hani ne yapsam da döndürsem dersiniz ama o da böyle karar vermiş asla dönmüyor işte Hz. Nuh'un o uğraşını peygamberlerin o uğraşlarını Böyle görebiliriz arkadaşlar şuradan bir en azından örnek olsun diye iki ayet sizinle paylaşmak istiyorum ama bir dakika bakalım nasıl olacak şimdi bu tekrar paylaşmayı başlatacağım evet Bunlara ileride geniş geniş değineceğimiz için ben sadece bir bölümü size aktaracağım. Bir de Hud aleyhisselamla ilgili bir ayet-i kerime var. Onu size aktaracağım. Diyor ki Hazreti Nuh arkadaşlar şöyle bunu biraz bir dakika nasıl yapmam lazım. Bu teknik işlerde de çok iyi değildi, Ziyahu. Nereye gitti benim paylaştığım? diyor ki Nuh Aleyhisselam arkadaşlar Nuh suresinin 10, 11 ve 12. ayet kelimelerinde kerimelerinde fekultu, ben onlara dedim ki ya Rabbi diyor yani Hz. Nuh kavmiyle mücadelesini Allah'a arz ediyor işte şöyle yaptım böyle yaptım gece gündüz davet ettim işte gizli açık ben onlarla konuştum diye böyle Rabbine arz ediyor kendi çabalarını fekultu onlara dedim ki اِسْتَغْفِرُوا Rabbekum. Rabbinizden bağışlanma dileyin. İnnehu kâne gaffara. Çünkü o çok bağışlay bağışlayandır. Gaffar, gafur ve gafir. Rabbimizin bağışlamakla ilgili e, üç ismidir. Farklı form formlarda ama aynı kökten gelir. Gaffar arkadaşlar bir günahı ne kadar ısrarla yaparsanız yapın siz ondan af dilediğinizde sizi bağışlayan demek. Yani günahın, ısrarlı, çok uzun süre yapılıp yapılmaması, yapılmamasına bakmaksızın e, bağışlayan demek. Yani siz yüzlerce yıldır da bu hatayı yapmış olsanız, anlıyoruz ki o dönemde insanlar çok uzun yaşıyorlardı. E, bunu yap, Ne kadar ısrarlı yapmış olursanız olun, Allah sizi affeder. Şimdi bu ayetleri niye e, takdirlerinize arz ediyorum? Çünkü arkadaşlar bu istiğfarın, Allah'tan af dilemenin dünyevi sonuçları da var. Sadece ahiretimizi kurtarmış olmuyoruz bakın. O yüzden istiğfara, yani işlerimiz ters gidiyorsa, hayatta bir takım bereketsizlikler yaşıyorsak, e, ne bileyim yani umduğumuza erişemiyorsak, böyle ellerimiz, çabamız karşılıksız kalıyor, ellerimiz boş kalıyorsa, o zaman istiğfara yönelmemiz gerekiyor. O yüzden tevbe istiğfarın e, günlük dediğim gibi dualarımıza çok merkezi ve çok baskın bir, yerinin olması lazım. Çok sayıda tebeşiri ifade etmeniz lazım. Çünkü hani burada moralinizi bozmayın veya bazı kardeşlerimiz çok hassastır. Onları böyle iyice obsesifliğe doğru itmeyeyim ama arkadaşlar biz ne kadar dikkat edersek edelim ya birinin kalbini kırarız ya efendim bir işi yaparken birine haksızlık yaparız ya yani illa bir şey yaparız yani yolda giderken birine çarparız mesela ne bileyim ya herkes çarpabilir kaldırımda birbirine diyeceksiniz ama mesela ben kendimden biliyorum bir organınızda probleminiz varsa birisi size hafifçe de çarpsa çok şiddetli bir acı duyabiliyorsunuz mesela yarası vardır adamın orada ee, çok acı duyabilir yani biz istem isteyerek veya istemeyerek gün içinde sayısız kere hayvan Doğaya yani e, sadece şu yaptığımız e, çılgın alışverişler e, yeter arkadaşlar tevbe istiğfar etmemiz için. Dolayısıyla istiğfarı da çok kere yapmalıyız. Çünkü biz çok kere hata yapıyoruz. İşte eğer Allah'a yönelir tabii istiğfarın daha temelinde ne var? Arkadaşlar insanın kendisinin kusursuz olmayacağını kabul etmesi var yani ben muhakkak hatalar yapıyorum ya Rabbi bilerek bilmeyerek sen beni bağışla sana sığınıyorum bu hataların şerrinden özellikle de Seyyidül İstiğfar duasını ben çok tavsiye ediyorum mutlaka ezberleyin peygamber efendimizin onunla ilgili çok kuvvetli kaynaklarda çok etkileyici bir sözü var bu Seyyidül İstiğfarı kim işte akşam okursa sabaha kadar ölürse cennetliktir kim sabah okursa akşama kadar ölürse cennetliktir diyor orada da Bakın yani bir anlamına da bir bakın beni çok etkileyen kısmı bunu artık herhalde bir yüz defa söylemişimdir bıkkınlık olmaz umarım. Çok etkileyen kısmı o seyir-ül istiğfar duasının içinde yaptıklarımızın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Yani biz yanlışlar yapıyoruz ve bu yanlışların bizim hayatımızı etkileyecek sonuçları var. Düşünün her gün sabah ve akşam ya Rabbi ben yanlışlar yapıyorum. Bunların benim hayatımı etkileyecek sonuçları var. Bunlardan sana sığınıyorum demiş oluyoruz. Neyse o tevbe ve istiğfar konusu saatlerce uzun sürer geçiyoruz. Ne yapar Cenab-ı Hak? Şimdi bakın. İstafiru burada emirdir. Bağışlanma isteyin. Sonra yursilis sema de ve yumdidkun 10 12. ayette bu ikisi de emrin cevabıdır. Yani ne demek emrin cevabı? Arkadaşlar işte mesela diyoruz diyoruz ki nasıl diyeyim? Beni ara ki ben de seni arayayım. Bakın beni ara emirdir ben de seni arayayım ya da ben de hatırlayayım bunu unutmayayım dediğinizde o em, yani o emri niçin emrettiğinizin cevabıdır. İşte yursilis sema'e aleykum midrara bağışlanma dileyin ki dedi 10. ayette 11. ayette üzerinize bol yağmur yağdırsın. Ee, yağmur Hayatın kaynağıdır arkadaşlar. Hani önemini anlatmama gerek yok. Yağmurlar kesildiğinde ne giydiğimiz kıyafetlerin markasının ne bindiğimiz arabaların markasının bir anlamı kalmaz. Yani bütün nimetlerin başıdır. En önemlisidir. Üzerinize bol bol yağmur yağdırsın Allah. Siz istiğfar edin ki. Sonra ve yum bir bi emvalim ve benine. Mallarınız ve evlatlarınızla çoğaltsın diye meal vermişler. Aslında bilemiyorum tabi bakmak lazım bütün meallere. Yümdid size imdad etsin demek yani. Sizi böyle desteklesin, sizi mallarla ve evlatlarla desteklesin. Kur'an-ı Kerim'de benin ifadesi illa kendi evlatlarımız anlamına gelmez, nüfuz anlamına da gelir. Nüfus, nüfus değil bakın, etkinlik demek. Yani sözünüz geçer bir kişi olun, çevreniz çok geniş olsun e, diyor allah Teala. Bu tabi evlatlar da insanın en yakın çevresidir. Yani istiğfara devam ederseniz, Gökten yağmur bol bol iner, böylece rızık sebepleriniz e, genişler, hayata devam etme şansınız artar. Ve devamında da sadece o değil, sizi mallarla ve evlatlarla geniş bir çevreyle ile ı Hak sizi e, rızıklandırır, size yardım eder. Ve yec'allekum bitmedi, üçüncüsü. Ve yec'allekum cennetin ve sizi cennetler verir. Ama bu hani cennet, bildiğimiz cennet mi yoksa dünyadaki bahçeler mi? Bahçeler de olabilir yani. Çünkü lugat anlamı odur. Ve yeceallekum enhara ve size e, işte ırmaklar akıtır allah Teala. Yani e, bunların sebebini, bakın bu sayılan nimetlerin sebebini ne olarak anlattı Cenab-ı Hak arkadaşlar? İstiğfar. Siz istiğfara devam ederse Ya Rabbi ben onlara dedim ki diyor Hazreti Nuh Siz istiğfara devam eder edin ki Allah size bol bol yağmur yağdırsın Aynı benzer duayı veya benzer uyarıyı Hud Aleyhisselam'ın kavmine söylediği sözde de buluyoruz arkadaşlar Ve orada bir hani ben böyle dedim diye bir hikaye şeklinde değil Doğrudan doğruya olayın kendisi anlatılıyor Hud suresinin 52. ayetinde Veya kavmi Hazreti Nuh Hud diyor ki Ey kavmim, Rabbi rabbekum, bakın burada istiğfarla tevbeyi birleştirdi. Önce Rabbinizden bağışlanma dileyin, fümmetûbû ileyhi, sonra ona dönün. Ona tevbe edin diye biz bunu çeviriyoruz. Yani tevbe bizim dilimizde Türkçeleştiği için tekrar onu açıklamıyoruz. Ama aslında açıklarsak tevbenin ne olduğunu da bilme şansımız olacak. Yani tevbe etmek hatadan dönmek demektir arkadaşlar. Tevbe böyle sadece dille yapılan bir şey değildir. Tevbe bir eylemdir. Başta da söylediğim gibi. Siz işte Rabbinize istiğfar edin ve ona... E, tevbe edin ona dönün yani o gittiğiniz yanlış yoldan Allah'a dönün ki yursilis sema aleykum midra gök üzerinize bol bol yağdırsın ve وي, ve yezlidikum umveten ila kuvvetikum gücünüze güç katsın Allah sizin gücünüzü artırsın gücünüze güç katsın ve la tetevelle Sakın Allah'tan suçlu bir şekilde yüz çevirmeyin. Yani insanın aslında bu ayetlerde şunu görüyoruz arkadaşlar. İnsanın daima yönünün nereye doğru olduğu, gidişatının nereye doğru olduğu konusunda bir öz eleştiri yapması gerekiyor. İşte Hud'dan örnek verdik. Başka peygamberlerde de herkese bunu görebiliyoruz. Peygamberlerin temel uyarısının bizim Allah'a, Dönüşümüzü temin etmek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İnsanları tevbeye çağırıyor ve hayvanlara karşı iyi muamele etmelerini söylüyor. Bu hayvan hakları meselesi de hayvanlara iyi muamele meselesi de çok önemlidir. Biz tabi şehir insanıyız. Dolayısıyla bu hayvan deyince aklımıza sadece neredeyse artık oğullar ve kızlar yerine geçen evlerde beslenen kedi ve köpek geliyor. Ama... Özellikle tarım toplumlarında, Hazreti Nuh'un bir tarım toplumu olduğunu anladık. Tarım toplumlarında arkadaşlar hayvanın gücünden yararlanıldığı için o hayvanlara zorla iş yaptırma konusunda çok eziyet edilebiliyor. Ben de küçükken işte köylerde anlatılan hikayeleri biliyorum. Böyle dediğinizi yapmıyor mesela işte Harman'da. Bütün gün böyle dönmesi lazım o hayvanın güneşin altında. Dönmek istemiyor, çıkıyor mesela harmandan İşte ona böyle eziyetler ediliyor dönmemesi için. Veya işte sirklerdeki eziyetler biliyorsunuz. Ee, özellikle hayvanlar dilsiz oldukları için, kendilerini müdafaa edemedikleri için, mesela aç bırakmak suretiyle bir kediyi hapseten bir kadının cehennemlik olduğunu, sırf bu sebeple yani cehenneme gideceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Hz. Nuh bunun üzerinde de, durmuş. E, yine e, İslami metinlerde değil ama e, ehli kitabın kaynaklarında bildirildiğine göre e, Cenayı şimdi önce tabi bir yeryüzünde hiçbir kafir bırakma diyor. E, bu şöyle, insan şöyle zannediyor arkadaşlar yani Hazreti Nuh adına da konuşmayayım şimdi haddimi aşarak e, yani Böyle onlar birer birer yok olacaklar böyle ölecekler gidecekler işte bunun da Nuh'a dokunan bir ucu olmayacak yani temizlenecekler dünyada. Mesela bir salgın hastalık çıkacak düşünün sadece kafirler ölüyor hani Nuh ve inananlar da kalıyor öyle değil sen bir şey istediysen Allah'tan bunun sana dönen bir emek kısmı da var. Ha sen kafirlerin yok edilmesini istiyorsun. O zaman diyor Cenab-ı Hak bir tufan olacak. Sen bu tufandan kurtulmak için bir gemi yapacaksın. Ee, i̇nananlar bu gemiye binecek. Yani görüyor musunuz? Hani duanıza dikkat edin yani. Duanın seni, sana dönük bir sonucu da var. Yani bir makam istiyorsun mesela allah Teala'dan ama yorulmak istemiyorsun. İşte ne bileyim evlat istiyorsun ama çok meşgul olmak da istemiyorsun. O çocukla çok bir zaman kaybetmek de istemiyorsun. Ya da ne bileyim zengin olmak istiyorsun ama hiç risk almak istemiyorsun. Böyle akşam yatıp mışıl, mışıl uyumak istiyorsun bir memur gibi. Memurun. Geliri bellidir yani kafasında bir dert yoktur ama e, yani bir yatırım yapan insanın endişelerini düşünün. İşte Hz. Nuh da Cenab-ı Hak'tan kafirlerin yok olmasını istedi öyle mi diyor Cenab-ı Hak tamam tufan olacak şimdi bir gemi yap bakalım diyor. E, bu sefer yani ehli kitabın kaynaklarına göre arkadaşlar adeta hani pişman olmak değil ama e, o tufanı geciktirmek için geminin ağaçlarını dikiyor ilk önce. Ee, Hazreti No. yani önce bir ağaç dikiyor o ağaçlar büyüyecek işte 120 yıl sürmüş mesela o ağaçların büyümesi ehli kitabın kaynaklarına göre. Burada yani bir son bir zaman hani var ya köprüden önce son çıkış hani son bir fırsat son bir şans e, tanımak istiyor insanlara. Ve işte yine Ehli Kitap'ta geçen yedi tane Nuh Kanunları diye bilinen yedi kuraldan bahsediliyor. Şimdi bu geciktirme çabası ve o son çıkışla ilgili veya işte burada 120 yıl geçmesiyle ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim. Yavaş yavaş süremiz doluyor. Arkadaşlar yakında bir videoda rastladım bir dünyada yapılan yeni bir çalışmayla işte insan ömrünün en az bir 250 yıla falan çıkabileceği. Yani bunun çok da uzak olmadığı işte 2100'e varmadan bunun başarılabileceği. E, hatta dinlediğim doktorun da ismini hatırlıyorum da şimdi söylemeyeyim. E, hatta işte biraz dayanırsanız sizi bile bulabilir. Bu çağın gençlerini bile bulabilir diyordu konuşmasında. Biraz hani kendinize iyi bakın geliyor yani ömrü uzatacak e, tedaviler diye. Ha, buradan şöyle mesela onu dinlediğimiz zaman anlıyoruz ki bu 950 yıl efsane değil yani belki de hakikaten 1000 yıl bir insan yaşayabilir. Ee, tabii insan yaşamak üzere kodlanmış arkadaşlar hepimiz düşünün bütün reflekslerimiz hayatta kalmak üzere bütün e, en dipteki duygularımız hep hayatı sürdürmek üzere varlığımızı korumak üzere kodlanmış yani şunu diyemeyiz yani benim umurumda değil hani yaşamak çok yaşamak diyemeyiz yani e, Azrail ile karşılaştınız mı hiç bilmiyorum e, yani böyle ölümle burun buruna geldiğinizde insan pek de öyle düşünmüyor yani masa başındaki gibi. Ee, ama arkadaşlar ne kadar yaşasanız öleceksiniz yani öleceğiz burası e, bu, burayı kaçırmamak gerekiyor bir de ben e, hep şunu söylerim biz yani Nuh döneminde yaşasaydık arkadaşlar yani herkes işte ortalama 800 900 neyse yıl yaşıyor mesela böyle bir dönemde yaşasaydık o zaman deneme yanılmaya çok zaman ayırabilirdik. Yani bu yolu da bir deneyeyim, şu hayatı da bir deneyeyim, olmazsa dönerim falan. Belki bunu yapabilirdik. Şimdi ben bugün insanına diyorum ya arkadaşlar yani hani bilinçli bir şekilde istediklerinizi ve doğruları yapmak üzere kaç yıllık bir hayatınız var? Yani ortalama insan ömrü üzerinden düşünelim. Çocukluğu çıkarın, çok yaşlılığı, gücünüzün yetmeyeceği dönemleri çıkarın, işte uykuyu çıkarın. Yani hayatın zorunlu işleriyle meşgul olduğunuz dönemleri çıkarın. Ahlaki tekamül ve bir insanı kamil idealini kendiniz için, herkesin kendi için farklı ölçüleri vardır bunun. Gerçekleştirecek kaç yılınız var yani? Hani deneme yanılmaya bizim bu kadar zamanımız var mı? bunun üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor birkaç psikiyatrist arkadaşla böyle Kur'an üzerine çalışmalar yapıyoruz orada da konuştuk bu uzun vadeli düşünmekle arkadaşlar kısa vadeli yani bugün sadece bugün düşünmek arasındaki farkın psikiyatrideki karşılığını ben onlara sormuştum İslami ilimlerde aklı mead ve aklı meaş diye ikiye ayrılır Akıl, aklı mead meat vaat'tan geliyor arkadaşlar. Kendisine vaat edilen ve kesinlikle karşılaşacağı ölüm, diriliş, işte ondan sonra hesap bunları dikkate alarak yaşayan akıl demek. Yani bir adım atıyor, bunun ahiretteki sonucunu da düşünen akıl demek. Aklı meaş ise maişet'ten geliyor. Sadece bugüne eren Akıl. Yani nasıl yerim, nasıl giyinirim, nasıl bugün ne, nerelere gidelim, ne pişirelim, nasıl para kazanalım. Sırf buna yönelik akıl. Sonra e, dersimizdeki işte hocalardan biri şunu söyledi. E, bu gelişim psikolojisinde e, mesela haz odaklı olmak e, çocuk yaklaşımıdır. Yani çocuk hemen şimdi ister. Tuvaleti geldiğinde hemen yapar. Yani tutamaz. İşte aklına geleni söyler işte bir şey yemek istediğinde onu uzanır ve alır. Bunun başkasının olduğunu falan ona hep öğretmeniz gerekir. Yani izin almak gerektiği falan hep öğretilmesi gerekir. Çocukluğun ilk dönemlerinde mülkiyet anlayışı yok, başkası diye bir şey yok. Yani ayıp diye bir şey yok bir düşünün. İşte dedi hoca bugünkü insanlar bu seviyeyi devam ettirmek istiyorlar. Yani bu seviyeyi yaşamak istiyorlar. Ama yetişkin insan, yetişkin insan değerler sahibi olan insandır ve o değerlerin gerçekliğiyle kendi hazları arasındaki dengeyi bulan insandır. İşte arkadaşlar yani Nuh kısası mesela bize şunu gösteriyor. Yüzlerce yılda yaşasan bu senin doğruyu bulmana yetmeyebiliyor. Yani çok saplanıp kalabiliyorsun oraya. Bu uzun yaşamakla ilgili bir fıkra anlatılır. Onunla bitireyim. İslami kaynaklarda Hazreti Nuh'a e, nasıl bakıldığını bir sonraki oturumda konuşuruz. E, şöyle bir fıkra arkadaşlar işte e, Nuh kavminden bir kadına demişler ki öyle bir gün gelecek ki insanlar 80-90 yıl yaşayacak en fazla. Tabi onlar 800-900 yıl yaşıyor yani düşünün. O da böyle o kadar şaşırmış ki demiş ki peki demiş o kadarcık ömür için bir de ev yapacaklar mı demiş. O dönemde yani o kadarcık hayat için hani bizim nasıl birbirimizin boğazına bastığımızı görseler demek ki hiç değişmiyor bu arkadaşlar. İşte bu peygamber kıssaları da bize bu değişmezliği yani insanoğlunun temel hırslarının, temel hatalarının e, veyahut da e, o hataları nasıl düzeltebileceğinin yollarının çok evrensel olduğunu ve değişmediğini e, gösteriyor diye düşünüyorum. E, bugünlük bu kadar ben kaydı durduruyorum.